Bu bölümü Buğday Derneği'nin kuruluşundan bu yana yayınlarına ve bunlara nasıl ulaşabileceğinizi sizlere iletmeye ayırdık. Ama her zaman olduğu gibi destekçimize teşekkür ederek başlayalım bu bölüme. Derya Koşucuoğlu'na bir kez de biz teşekkür ediyoruz bu bölüme olan katkıları için. Bu program vesilesiyle her hafta Açık Radyo dinleyicilerine seslenme olanağı buluyoruz. Buğday Derneği olarak genel formatımızda bir stüdyo konuğumuzla ya da bir telefon bağlantısıyla çevre ekoloji gündemindeki konulara ve yaklaşan etkinliklere buğdayın gözünden bakıyoruz. Ya da sizlere projelerimizi duyuruyoruz. Aslında bu program daha geniş bir yayın bütününün sadece bir parçası Buğday Derneği için. Bugün size... Buğdayın ilk adımlarından bu yana ortaya çıkardığı yayınları kısaca özetlemeye çalışacağım. Ama tabii bunu buğdayı anlatmadan yapmak biraz zor. Bazı dinleyicilerimiz bizi çok iyi tanıyor. Birlikte projeler yaptığımız derneğin yönetiminde yer almış dinleyicilerimiz var. Kimilerinizde ise hafta sonları yüzde yüz ekolojik pazarlarımızla karşılaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Ama buğdayı nispeten aslanıyan dinleyicilerimiz de olacağını düşünürsek kısaca buğdayın hikayesini anlatarak başlamak istiyorum bu programa. Hep tekrar ettiğimiz gibi program buğday ekolojik yaşamı destekleme derneği tarafından hazırlanıyor ama bence dernek buğdayı çok iyi anlatan bir kalıp değil bir çevre ekoloji hareketi olarak tanımlamak daha yerinde aslında kurucumuz e, rahmetli Viktor Ananyas'ın ki kendisinin de sesi e, bu radyoda duyulmuştu. Buğdaydaki, e, Bodrum'daki yerel pazarda kurduğu tezgahı tarih alırsak 1990 yılına kadar götürebileceğimiz e, bir geçmişi var. Uzun soluklu bir yolculuktan bahsediyoruz buğday dediğimizde. E, Kendisinin zeytinyağı, ada çayı, kekik ve deniz tuzu sattığı bir küçük tezgahta atılan tohumlar. Ertesi yıl Bodrum'da eski hükümet konağında açılan Başak Doğal Ürünler Dükkanı'na, Hemen sonrasında da e, buğday vejetaryen restoranına e, dönüşüyor. İlk adımları bu şekilde atılıyor aslında hareketin e, kendisinin yanında olanlarla. Bu e, buğday vejetaryen restoran uzun yıllar çevre ekoloji dünyası için Türkiye'de e, bir buluşma mekanı e, görevi görüyor. Ve aslında kendinden sonraki adımların da e, bir nevi hazırlayıcısı e, oluyor. Bu dönemde oradaki tartışmalarda ortaya çıkan bilgi ihtiyacı, bu bilgiyi paylaşma ve öğrenme ihtiyacı hala süre gelen bir yayıncılık döneminin de aslında başlamasını sağlıyor diyebiliriz. 1998'de başlayan bir dergi ve bülten süreci var ki detaylarından bu programda bahsedeceğim. Bununla birlikte yeni bir aşamaya giriyor aslında ve sonrasında da daha da büyük projeleri imza atabilmek için ihtiyaç duyduğu tüzel kişiliğe 2002 yılında kavuşuyor. 2002 yılından bu yana aslında dernek statüsünde çalışan bir hareket o günden bu yana Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği adıyla sizlerin karşısına çıkıyoruz. Ama baktığımızda Victor'un tezgahından bu yana buğdayın niyeti çok da fazla değişmedi. Özetlemek gerekirse tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilincini oluşturmak, ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hızda bozulması sonucu ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak için aslında çalışıyoruz. Doğa ile uyumlu yaşamı desteklemek diye de özetleyebiliriz aslında yapmak istediklerimizi. Tabii çok geniş kavramlardan bahsediyoruz. Bunları nasıl yapıyoruz derseniz yine bunları da kısaca özetlemek mümkün. Buğday hareketi bu hayalini kurduğu ekolojik bütüne saygılı topluma ulaşmak için örnekler oluşturmaya çalışıyor. Var olan modelleri desteklemeye çalışıyor ve bilginin dolaşımını sağlamaya gayret gösteriyor. İşte aslında bugün benim de bahsedeceğim şey bu son araç bilginin dolaşımını sağlamaya çalışmak. Dediğim gibi bu program da aslında... E bu bütünün yalnızca bir parçası. Dediğim gibi buğday restoranı aslında bu yayıncılık geçmişinin ilk adımlarını atıyor. 92 yılında kuruluyor buğday vejetaryen Restoran Bodrum'da. E, sadece Türkiye'nin değil aslında dünyanın dört bir yanından gelen sağlıklı bir beslenme ve doğal yaşamla ilgilenenlerin uğrak yeri buluşma noktası oluyor. Ee, tabi zaman içinde bu konularda bilgi almak isteyenler artıyor tabi o zaman ne yapalım diye düşünüyorlar ve bir bülten yayınlamaya karar veriyor o zamanki buğdaygiller e, diyelim e, ve 1998 yılın içerisinde e, buğday doğal yaşam merkezinden haberleri o sırada inşa edilmekte olan ekolojik evle ilgili gelişmeleri, sağlıklı yemek tariflerini ve ekolojik ve geleneksel ürünler hakkında bilgilerin yer aldığı sadece 8 sayfalık bir bülten yayınlanıyor ilk sayısı 1998 yılında. Ama dediğim gibi bu aslında uzun soluklu bir yolculuğun ilk adımı bu bülten tam 57 sayılık bir arşivin sadece ilk adımı. Bülten 9 sayı olarak yayınlanıyor ve Eylül 1999 tarihinde dergi kimliğine bürünüyor. Dergi kimliğiyle de yayınlanmaya başlıyor. Ve kısa sürede ekolojik tarım ve ürünlerden sağlıklı beslenmeye, bireysel gelişimden doğal şifa yöntemlerine, tüketim alışkanlık, alışkanlıklarından mimariye kadar ekolojik yaşamın daha doğrusu yaşamın her alanında bir iletişim noktası ve kaynak oluyor. Bugün bile... Hala buğday dendiğinde birçok kişinin aklına dernekliği bu dergi geliyor buğday dergisi olarak bizi tanımlayan hala tanıyan çok kişi var ki 57 sayılık bu arşiv gerçekten de Türkiye'de çevre ekoloji literatüründe önemli bir kaynak olmaya hala devam ediyor. Derginin e, eski sayıları elimizde oldukça fazla sayıda mevcut. E, %100 ekolojik pazarlarımızdaki standımızda da e, bunları hep e, yanımızda taşıyoruz. E, bu pazardaki pazarlarımızdaki standlara geldiğinizde e, ya da derneğe ulaşarak e, web sitemizdeki güncel iletişim adreslerinden e, bu kaynağa erişmeniz mümkün. E, hatta buğday.org adresinde bu 57 sayının e, konu indeksini de e, inceleyebilirsiniz. Araştırdığınız, ilgilendiğiniz özel bir konu varsa... Bu konuyla ilgili bir makale olup olmadığını e, buğday.org üzerindeki bu indeksten görmek mümkün. E, derginin bir sahafta karşınıza çıkması da aslında e, çok olası. Gerçekten çok güzel bir kaynak. Eğer imkanınız varsa kitaplığınızda buğday dergisine bir yer açmayı düşünün derim ben. Dergi tabii 2009 yılında yine bir şekil değiştiriyor. İlk önce bülten olarak başlamıştı. Daha sonra dergiydi. 2009 yılında daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla Buğday Derneği'nin üyelerine gönderilen bir ekolojik yaşam rehberine dönüşüyor. Bu aylık değil mevsim dönemlerinde 3 ayda bir yayınlanan bir buğday ekolojik yaşam rehberi. Adından da anlaşılacağı gibi dergiden biraz daha fazla gündelik yaşama dönük... Ve çevre ekoloji konusunda bir dönüşüm yoluna giden, yeryüzündeki ayak izini hafifletmek isteyenlere bir rehberlik etmeyi amaçlayan bir yayın. Daha fazla pratik bilgiler içeriyor. Ve 2016 yılına kadar da 27 sayı olarak yayınlandı bu rehberde. Yine aynı şekilde bilginin dolaşımını sağlama konusunda üyelerimizle özellikle aramızda önemli bir araç oldu. Ee, geçtiğimiz yıl e, bunun da yayınına ara verdik e, durdurduk diyebiliriz şimdilik e, çünkü bu tip bilgilere giden çeşitli yeni yolların açılmış olmasını da göz önünde bulundurarak sonlandırdık rehberi e, ilk 21 sayısı buğday.org üzerinden ücretsiz olarak pdf formatında e, erişilebiliyor. Ama aynı derginin eski sayıları gibi elimizde olanları biz yine yüzde yüz ekolojik pazarlarımızdaki stantlarımıza getiriyoruz. Eğer bu rehberle de ilgileniyorsanız pazarlar yine doğru adres olabilir bunlara ulaşmak için. Ee, tabii son dönem yayınları var ama onlara geçmeden önce e, bu programa da e, değinmeden edemeyeceğim. E, dergi ve rehberin yanı sıra en uzun soluklu yayınlarımızdan birisi de e, aslında bu, bir, bu program. Başlangıcını eğer ilki 2003 yılında yayınlanan Viktor'un buğdayla ekolojik adımlarına dayandırırsak bu 5 dakikalık kayıtlara bu sene 15. yılında diyebiliriz. tohumdan asada ekolojik yaşam için açık radyo ile buğdayın birlikteliği içinde bildiğiniz gibi buğdayın amaçları doğrultusunda oluşturduğumuz örnekleri daha geniş kitlelere anlatmak için örneğin Tohum takas ağımızı yeni bir örnek olarak verebiliriz ya da var olan örneklere destek olma için bunda da mesela konuk aldığımız tüketici kooperatifleri bir örnek olabilir. Her hafta sizlere sesleniyoruz. Yeri gelmişken siz dinleyicilerimize de tekrar teşekkür ederim. Siz de yıllardır desteklerinizi esirgemiyorsunuz programdan. Radyoyu hala çok önemli görüyoruz radyo her ne kadar eski bir iletişim aracı olarak görülse de aslında iletişim kanalları içindeki ağırlığını koruyor benim dikkatimi çeken bir araştırma olmuştu nilse'nin 2016 yılındaki bir araştırmasına göre örneğin Amerika'da radyo %93 ile televizyon ve internetin de en önünde yaygın şekilde en yaygın şekilde takip edilen iletişim aracı tabi müzik programlarının da bunda bir ağırlığı olduğunu yatsımamak gerekiyor. Biz de müzik demişken, ben de çok konuştum zaten, kısa bir ara verelim. Ardından ekolojik dönüşüm kitaplığımıza neler girmiş ona bakacağız birlikte. Gogol Bordello'dan dinliyoruz. Through the Roof Underground. a trap set up for you in every corner of this town. And so you learn the only way to go is underground. When there's a trap set up for you in every corner of your room. And sailor The only way to go Is Through the river. Robots are buying and buying And oh, suck of freaks They are still trying, trying Just like the meanings, they lay between the lines Between the borders, the real countries hide The strategies, so oh, they advertise The strategy of being is one of In your face disguise, oh Kogol Bordello, True the Roof and Underground dinledik. Tohumdan Hasa'da ekolojik yaşam programı devam ediyor. Buğday Derneği'nin yayınlarından bahsedeceğiz demiştik. İlk yarıda Viktor'un pazar tezgahından başlayıp kısa bir bakış attık buğdayın tarihine ve geride bıraktığımız yayınları bir hatırladık. Buğday Bülteni dergisi ve ekolojik yaşam rehberi gibi. Şu an belki dergi ve rehber gibi süreli bir yayınımız yok ancak ekolojik dönüşüm kitaplığı adını verdiğimiz bir yayın serisi var üstüne emek verdiğimiz bunları konuşacağız ikinci yarıda kitaplığa giren ilk eser bence de en özeli Viktor Ananyas'ın aramızdan ayrılışından önceki üç günde kaleme aldığı bir rehber. Bu aslında yaşamı boyunca yaptığı gözlem ve eylemlerin bir e, özünü sunuyor. İlk olarak 2003 Mayıs ayında Viktor Ananyas e, dönüşüm ödülleri sırasında dağıtıldığında gün yüzüne çıktı. Rehberin içeriğini anlatacağım ama e, belki de en güzel özeti Viktor yapmış. İlk sayfada da bu söz var zaten. Diyor ki Viktor, ''Bireyin her nefesi bir karar, bir yaşam, büyük bir değişim aracı olabilir. Bunu deneyimlemek, yaşamak, yaşatmak için de sahip olduğumuzdan bir zerre daha fazlasına ihtiyacımız yok.'' Yani biz niyet ettikten sonra dönüşüm her yerde, her koşulda mümkün diyor bize. Ama rehberle de işimizi kolaylaştırdığını söylememiz lazım. Çünkü çok konuşulan ve belki de konuşuldukça anlamını kaybeden bir terim dönüşüm. Dönüşeceğiz de nasıl, nereden başlayarak dönüşeceğiz sorusuna yanıt bulmamızı sağlayacak bir rehber aslında bu. Toplamda 10 bölümden oluşuyor ve her bölümde onlar test cümlesi var. Sadece son bölümde dokuz cümle bulunuyor. Ee, Viktor'un bu son cümleyi okurların yaratıcılığına bıraktığını tahmin ediyoruz. Ee, bu test cümleleri yaşamın her alanında e, ardımızda bıraktığımız ayak izini düşünmemizi ve kendimize hedefler koymamızı sağlayacak şekilde yazılmış. Testi tamamladığınızda bir puan çıkıyor ortaya. Ee, öncesinde de anlatmış nasıl kullanılacağını rehberin. Ee, bunu ayak iziniz olarak düşünebilirsiniz. Ve sorular sizi bunu azaltmak için hedefler koymaya yönlendiriyor. Hangi başlıkta, hangi soruda daha fazla puan aldıysanız... ...yani ayak iziniz ne kadar daha büyükse... ...onlara yönlendirerek e, testi aslında bir sonraki yapışınızda... ...bunu azaltmaya çalışıyorsunuz. E, on başlık var demiştim. Bunları sizlere kısaca okuyup bir de soruyu örnek olarak verebilirim. Nefes alırken diye günlük rutinlerimize ele alınan bir bölümle başlıyor rehber. Daha sonra beslenirken, barınırken, ulaşırken, üretirken... Sermayemiz zaman, kılık kıyafet, temizlik ve atıklar tatilde ve son olarak da niyet ve ifade ile hayatın hemen her noktasına değinen bir rehber her ayak izi testinde karşınıza çıkabilecek sorularla da kısıtlı sanılmasın. Böyle sorular da var. Örneğin beslenme bölümünde tükettiğim gıdanın ne kadarı başka ülkeden ithal ediliyor diye bir soru var ama aynı bölümün sonunda bize başka şeyler anlatmaya çalışan yeme içme eylemlerimin ne kadarı bilinçli olarak bir ritüel şeklinde keyifle gerçekleşiyor diye bir soru var. Şehrin ve işlerimizin koşturmacasında bedenimize aldığımız gıdaları fark etmeden alelacele yiyoruz çoğunlukla. Belki de bunu fark edip Yeme eylemini bir çeşit ritüele çevirdiğimizde bile dönüşüm yolunda önemli bir adım atmış olacağımızı söylüyor. Bu ve bunun gibi 99 soru var rehberde. Bütün ayak izinizi görüp kendinize hedefler koyabileceğiniz. Victor'un kaleminden ekolojik dönüşüm kitaplığına giren ilk eser bu. Ekolojik dönüşüm rehberi hem buğday.org üzerinden bunu buna ulaşmanız mümkün. Ayrıca yine %100 ekolojik pazarlarımızdaki standımızda da bizde oluyor. Dönüşüm kitaplığındaki ikinci rehber ise e, atalık tohumlar için yetiştirici rehberi. Bildiğiniz gibi tohumlar üstüne çok çalıştığımız, proje ürettiğimiz bir konu. Yaşasın Tohumlar kampanyamızla başlayıp daha sonra tohum takasla devam eden ve şimdilerde yeni internet ağa tohumtakas.org'a evrilen e, bu birikimi atalık tohumlar için yetiştirici rehberinde bir araya getirmeye gayret ettik. E, bu rehber içinde sunulan bilgiler kendi tohumunu üretmek, tohum konusunda kendine yeterli bir düzen kurmak... Mesela ya da okullarda eğitim programları vermek isteyen herkesin kullanabileceği şekilde hazırlandı. Çünkü görüyoruz ki tohumla bilinçli şekilde ilgilenenlerin sayısı artıyor ve bu konudaki bilgi ihtiyacı da beraberinde geliyor. Tohum gerçekten üstünde baskının arttığı bir konu. Bu sene başında da konuştuk tohumla ilgili yeni yasa tasarıları da var. Bu koşullarda bir vatandaş bilimi olarak önemi giderek büyüyor tohum konusunun. Tarım, toprak ve tohumla ilgili e, genel bilgiler vererek başlıyor rehber. Sonra belli başta türlere ayrılmış sayfalarda tek tek e, üretiminin, yetiştiriciliğinin nasıl yapılacağı konusunda e, pratik bilgiler veriyor. Siz de eğer kendi tohumlarınızı üretmek ve bir bahçe kurmak istiyorsanız e, bu atalık tohumlar için yetiştirici rehberi de size göre diyebiliriz. E, bir son rehber daha var size e, tanıtmak istediğim. E, bu da yine e, pratik bilgiler e, içeren e, şeyi diyebileceğimiz daha önceki e, ekolojik yaşam rehberinin damıtılmış bir hali diyebileceğimiz e, türeticinin el rehberi. E, türetici bizim buğday olarak e, sıklıkla kullandığımız e, ve yaygınlaştırmaya çalıştığımız bir kavram. E, tüketmeye e, ve dolayısıyla tüketici pozisyonuna mahkum edilmeye çalışıldığımız e, aşikar şehirlerde bunu çokça e, konuşuyoruz programlarımızda. E, bunu alternatif olarak türetme kavramını e, yani üzerine düşünerek azalttığımız ihtiyaçları e, diyoruz. Yani Direkt ihtiyaçlarımız diye de girmiyoruz üstüne düşünüp gerçekten neye ihtiyacımız olduğunu damıttığımız bu ihtiyaçlarımızı karşılarken gerekli olan kaynakları yormayan bitirmeyen Aksine onların yeni tohumlar vermesini sağlayacak şekilde onları destekleyen bir türetici kavramını öne çıkarmaya çalışıyoruz. İşte bu rehber de tüketici olmaktan türetici olmaya giden yolda bir yol gösterici niteliğinde. Programın başında bahsettiğim ekolojik yaşam rehberinde yer alan pratik bilgilerin neredeyse tamamını özet halinde veriyor diyebiliriz. Gıdadan, temizlik malzemeleri yapımına, sağlıktan ulaşıma kadar birçok alanda pratik öneriler getiriyor. Viktor'un ekolojik dönüşüm rehberiyle birlikte aslında birbirlerini tamamladıklarını söylemek mümkün. Çünkü o testten aldığınız puanlarla kendinize koyduğunuz hedefleri gerçekleştirmek için türeticinin el rehberine danışıp ayak izinizi nasıl azaltabileceğinizi de keşfedebiliyorsunuz. Ee, üzerine çalıştığımız projeler tamamlandıkça e, bu kitaplığa eserler eklemeye devam ediyoruz. Kompost rehberi son zamanlarda çıkan örneklerden bir tanesi. Kompostu topraktan ve toprağın ihtiyaçlarından bağımsız düşünemeyeceğimiz için toprak yapısı oluşumu e, ve biyolojisiyle başlıyor rehber. E, farklı ölçeklerde farklı kompost yapım türlerine dair e, pratik bilgiler içeriyor. E, i̇ster banko, balkon kompostu yapmak istiyor olun ister daha büyük ölçekte e, belediye sistemlerinde kompost yapmayla ilgileniyor olun aklınıza e, gelebilecek tüm kompost sistemlerini başından sonuna aktardığımız e, bu rehber gibi yayınlara da devam ediyor olacağız e, ve yeni eklemeler oldukça sosyal medya üzerinden de e, bunları duyurmaya devam edeceğiz. Bahsettiğim tüm yayınlara Buğday Derneği üzerinden ulaşmanız mümkün. Buğday.org adresindeki güncel iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca yayınlarda da dediğim gibi %100 ekolojik pazarlarımızda da bu yayınlar sizleri bekliyor olacak. Pazarlar demişken her hafta olduğu gibi sizleri %100 ekolojik pazarlarımıza davet ederek programı kapatalım. Bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde